Burada on dördüncü ayetli ıkra kitabı kefâ bi nefs-i kâliyem aleykâsîbâ buyruluyor. Kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olacak kendi nefsin yeter buyruluyor. Dünyada Cenab-ı Hakk'ın çizdiği hudutlar içinde bir ömür tamamlıyoruz. Bu ömür kasede almıyor devamlı. Hatta böyle kasete alan şeyden daha çok farklı bir kaset bu. Daha farklı bir kamera. Bu hissiyatları da tespit ediyor. Ne kadar namaz kıldın? Efendimiz buyuruyor, namaz kılar, yarımı gider buyuruyor. Onda biri kalır diyor, onda dokuzu gider diyor. O kasette onlar çıkacak. Oruç tuttuk, yalnız mideyi tuttuk, uzuvlarını tutturduk mu? Bilhassa ağzımıza tutturduk mu? Dilimizi de oruç tutturduk mu? Ya orucun içini boşalttık mı? Değil mi? Değil mi? Tabi bu da ıkra kitabekte ortaya çıkacak. Yani esasında, Kendimizi biz bu dünyada tanımıyoruz. Çünkü bir subje durumundayız. Enfisi, nehimize karar verdiriyor nefsimiz her amelimizde. Ya yanlış amellerimize mazeret bulduruyor nefsimiz. Veyahut orada bu aşikar olacak, işte orada kitabını oku denecek. Orada kendi hayat kasetimizi seyredeceğiz. İstiyatımızı seyredeceğiz. İbadetlerimizi vesaire ya hayır hasenatı, gayretlerimize ne kadar lillah, ne kadar hak rızası, ne kadar dünya rızası, ya da kul rızası. Ve kada diye başlayan ayet-i kerimede 22. ayette, 40. ayete kadar sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e hitap. Ve bu hitap Efendimiz'in şahsında ümmetine hitap ve aynı zamanda tüm ilahi dinlerdeki emredilen hususlar. Yani kulların davranışları. Nasıl bir kulluğumuz olsun ve nasıl bir hissiyatımız olsun? Davranışlarımız nasıl olsun ve bu davranışlarımızdaki hissiyatımız ne şekilde olsun? Rabbin sadece kendisine kulluk etmemize birinci itaat Allah'a olmuş olacak. Kul rızası ile Allah rızası geldiği zaman, dünya menfaati ile Allah rızası geldiği zaman... Allah rızasına, işte bu Maşita Hatun'da olduğu gibi Allah rızasına dönüş olacak. Onlar anne babanızı da iyi davranmalarını kesin bir şekilde emretti. Baştan Cenab-ı Hak onları anne babayı. Anne babana olan itaat Cenab-ı Hakk'ın emirlerini anne babanın emirleri uyarsa, ondan sonra anne ve babayı itaat olmuş oluyor. Burada da düşünecek bir şeyler, kula en değerli nimetlere Cenab-ı Hak veriyor. Evlada bu nimetleri Cenab-ı Hak büyük bir kısmını anne baba vasıtasıyla veriyor. Bunlar da fedakarlık olmuş oluyor. Anne babanın fedakarlığı olmuş oluyor. İkincisi bu varlık alemine çıkışımız anne baba oluyor, vasıtasıyla oluyor. Üçüncü bir şey düşünürsek Cenab-ı Hak kullarının günahları da olsa nimetlerini devam ettiriyor. Anne baba da çocukları ufak tefek hatalar da yapsa isyan dese anne baba yine ona ikramını devam ettirir. Dördüncü nükle Cenab-ı Hak salih kullarını seviyor. Anne baba da salih anne baba da evladının salih olmasını sever. Anne babalar büyük bir nimet. Kesin emret. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine üffin of deme. Onları azarlama. İkisine güzel söz söyle diyor çok dehşetli bir ayet Şimdi Cenab-ı insanı yaratıyor, bir acizlikle geliyor, bir anne babanın kollarında geliyor. Anne baba onu büyütüyor, Allah anne babayı takılıyor. Tabi nünekküsü fil halk yaşlanıp ters yüz olunca bütün zihni ve bedeni melekeler çocuklaşma başlıyor. İnsan geldiği duruma dönüyor, eski haline dönüyor. İşte orada sakın ha azarlama buyuruyor çocuğu azarlarsın. Fakat anne babaya sakın çocuğunu yaptığını yapma görüyor. Sen de yarın aynı duruma geleceksin. Allah ömür versin. Onları azarlama. ikisine de güzel bir söz söyle buyuruyor. Sonra onlara yine bir tefekkür. Onları esirgeyerek alçak gözükle üzerlerine kanat ger. Duada da bulun. Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi sen onlara öyle rahmet et dua et buyuruyor. Ne güzel bir nizam, ne güzel bir davranış, ne güzellik. Yine ondan sonra en mühim bir ikaz geliyor. Tövbe nasıl olacak? Nasıl bir tövbeimiz olacak? Rabbiniz sizin ne çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şunu bilin ki Allah güdülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. İntekûnum salihin buyuruluyor. Demek ki salih olursanız buyuruluyor. Demek ki Salih olmamız zaruri tövbemizi kabul için. Değişik güzel, tövbe ağzla sakız olup kalp başka taraflarda demek olmuyor. Cenab-ı Hak yine Fatır suresinde şeytan aldığı şeytansı Allah'ın affıyla kandırmasını görüyor. Demek ki tövbeden sonra pişmanlık şart ve salih amellere dönüp salih amellerle onu telafi etmeye çalışmak, gayret etmek mecburi. Maalesef bazı cenazelerde Zümer Suresi 53. ayetini okurlar, 54. ayetini okumazlar. Hani bu iki ayeti müşterek okumak lazım. 53. ayette, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin buyuruyor. Allah bütün günahları bağışlayacaktır. Ondan sonraki 54. ayette ise, azap çatmadan evvel Rabbinize dönün, ona teslim olun, sonra yardım edilmez buyuruyor demek ki tövbe etmeyi, kalbin tövbe etmeyi bilmesi lazım. Eğer kalp tövbe etmeyi bilmezse o zaman olmuyor. İşte bu gecelerde Cenab-ı Hakk'ın rahmet tecellilerinin tuyan ettiği geceler fakat kalp de Cenab-ı Hakk'a nasıl tövbe edeceğini bilmesi lazım kalbinde. Dilin tövbe demesi kafi değil. Kalbin Cenab-ı Hakk'a yönelmesi lazım. Ama hisaliye yönelmesi lazım. Ondan sonra mühim bir mesaj geliyor. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Onların hakkını yemediyor Cenab-ı. Demek ki senin üzerinde akrabanın hakkı var. Yoksulun hakkı var, yolcunun hakkı var. Bu hakkı dikkat ediyorum. Hak sahibini bulmak lazım. Hak sahibini bulup hak sahibine haklarını vermek lazım. Bu da Cenab-ı Hakk'a olan bizim sevgimizin doğruluğunu ispatlar. Ne kadar seviyoruz Cenab-ı Hakk'ı? Ben bir rahatlığın bu. vermedikçe bir re Cenab-ı Hakk'a takvaya yaklaşamazsınız buyururum. Bir faniyi ne kadar seviyoruz? O sevdiğimiz faniye ne kadar veriyoruz? Bize bütün bu nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hakk'ı ne kadar seviyoruz? Cenab-ı Hakk'a ne kadar veriyoruz? Cenab-ı Hak akraba yoksa yolcakları verdir. Gasp etme onun hakkını. Emriyle. Bu ne şekilde verilmez? Saçıp savurmaktır. Derim. Zira böylesine saçıp savuranlar, israf edenler şeytanların arkadaşlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok mankördür. Demek saçık saçıp savurmak yasak, aşağıda ayetlikle cimrilik de yasak. İki tane menfi, iki kötü huy.